to I won't have I'm a -e I Hanım Beryani Hazırlayan ve Sunan Muhammed Ketencoğlu Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanı programı şu anda başladı. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yalnız değilim. Ee, doğru anımsıyorsam, 7 senelik benim için kadim dostum Günay Eminoğlu, ee, bugüne kadar da artık 30 mu diyeyim, 45 mi diyeyim, birçok programda e, beni doğrudan destekleyen, şarkıların başlıklarını, kimi zaman konularını Hatta e, buradaki bir takım işte bölgelere dair e, enteresan bilgileri e, çevirip bana iletmiştir e, sevgili dostum Günar Eminoğlu. Gölge adam. Şu ana kadar evet. gölge adamdı. Şimdi yanımda. Hoş geldin Günar'cığım. Hoş bulduk Muhammed. E, 2008'di galiba değil mi tanıştığımız? Aynen ben, öyle. Ben öyle hatırlıyorum. Evet evet. evet. E, Bayağı geçmiş. Onur Ertürk'ü de burada. Hatırlayalım bizi e, biz tanıştığımızda yanımızdaydı evet. ve tabii <gülüyor> en başta da Bertan'ı hatırlayalım evet. e, çünkü Bertan'la mis sokakta otururken e, Özellikle senden uzun uzun bahsedince benim bu adamla tanışmamam mümkün değil diye düşündüm ve e, Bertan sayesinde Evet Bertan Arın'a Arna, da buradan selamlarımızı iletelim. Evet aynen Bursa'ya Yalova'ya Yalova ya. Kiraz, Kirazlar bol orada <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet. E, Günel oğlu kimdir? İstersen oradan başlayalım. E, yani hikayen birçok göçmende olduğu gibi e, senin hikayen de oldukça renkli. İstersen bir e, Günel Eminoğlu kimdir? Oradan başlayalım. Sonra devam edelim. İşte ben 1964 yılında Gostivar'da dünyaya geldim. İlkokul liseyi orada tamamladım. 1991'de de ailece Türkiye'ye göç ettik. 26 senede Türkiye'de yaşıyorum. Ee, ekonomik gerekçelerle mi göçtün? Yok sadece ekonomik değil de. Akrabalarda ak buradaydı. Akrabalık diyelim. Değişik sebeplerden de diyelim. İşte bir şekilde kader bizi Türkiye'ye getirdi. Orada üniversite okudun. Okumadım, terk ettim. Neyse, ben de terk ettim. Ben <gülüyor> yani terk ettiğimi söylemiyorum ama söylemiş oldum şimdi. <gülüyor> terk etti. İlk okul ve liseyi Gostivar'da okudum. Ben pedagoji bölümü mezunuyum liseden. Ondan sonra bir, Belgrad'da bir dericilik yüksek okuluna kaydım oldu. Orada sınavlara girmiştim. Ama sonra da onu istemediğim için, Hukuk Kosova Üniversitesi'nde hukuk fakültesini kazandım. Bir sene gezdik, dolaştık oralarda. Ondan sonra terk edip geldim. Yani göç anladım. neden oldu herhalde göçmesen devam ederdi göç 1991'de göç ettim yani 85 5-6 sene önce ben terk etmiştim Anladım. Ee, evet. daha önceden Türkiye'ye gelip gidiyor muydun? evet gelip gidiyordum Evet, misafir evet. olarak geliyorduk meslek olarak e, evet. bir de oraya girelim şimdi girelim. o bölgede çok yaygın bir meslek senin evet. yaptığın iş evet. ben baba mesleği bizim tatlı dondurmacılık ve Türkiye'de hep o meslek üzerinde çalıştım, halen de çalışmaktayım. 20 sene kendi işimi yaptım, birkaç tane dükkan açıp kapattık. Şu an ise Türkiye'nin hani bilinen en iyi otellerine, en iyi restoranlarına, kafelerine dondurma yapan bir iyi bir şirkette çalışıyorum. Demek öyle. ki işinin ehli olmayanı öyle bir yere almazlar. Ya işte orada herkes değerli. ...iyi bir çalışma arkadaşlarımız var, iyi çalışıyoruz... ...onlara da selamlarımı iletiyorum... ...öyle... Şimdi bunlar e, işin e, ne diyelim... ...kağıt üzerindeki tarafları... ...fakat... E, ...bana da anlattığı kadarıyla... ...gençliğinden beri müzikle çok... ...ilgili bir insan... E, ...amatör... E, ...amatör olarak her zaman müzikle ilgilenmiş... ...şimdi lautası var... Kafası <gülüyor> keştiği zaman lauta çalıyor. Kendi, e, kendi kendini söylüyor. Lafta dediniz. O lafta Aladdin abiyi de selamlayalım burada. Bir selamlarınızı ileteyim. Alaaddin abinin laftasını böyle bir şey yapmıştım sana göndermiştim. İyi olmuştu. Ee, müzik ben pedagoji bölümü mezunu olduğum için çok iyi eğitim aldık diyebilirim müzik konusunda. Yani, yani lise şeyinde bakarsak yani iyi bir eğitim aldık müzik konusunda. Ben de bayağı e, seviyordum müzik dersini. İyi yani öyle. Ve e, yalnız <gülüyor> Arnavutça zaten e, ana dillerinden biri diyelim değil mi? Evet. Yani Türkçe var, Arnavutça Türkçe Arnavutça Arnavutçu. E, iki, iki dilli bir insansın. Evet. Hatta belki 3-4 dilli bile denebilir. Sonuçta Makedonca'da konuşuyorsun. Gosti var da. Orada herkes öyle. Yani sadece ben değilim. Doğru. Evet. Çoğu. Herkes öyle. Hemen hemen. Doğru. E, lisede sınıfımda bir arkadaşım vardı 1981 yılında. işte kendi, herkes kendini anlatıyor filan Benim babam eski Yugoslavyadan e, gelmiş. Partizanmış. Altı dil biliyor falan deyince. <gülüyor> o, 1981'de insan, e, daha 17 yaşındayım. Şaşırıyorum evet. tabii. Yani o o ortamda yetişmek, büyümek ayrı bir renk olmalı. Evet. Zaten sen de hani eski Yugoslavya'nın e, sisteminde epey faydalanmış bir insansın ve herhalde artılarını eksilerinden daha çok görüyorsun. Eski Hı. sistemin. Hayır, eğitim eğitim alan alanında söylediğiniz doğru. Evet. Eğitim alanında söylediğiniz doğru. Başka alanlarda sıkıntı çok. Siyasi alanlarda biraz <gülüyor> evet, evet. sıkıcı. Bir şey. Şimdi e, dün de söyledim. Biz bugün neden bir araya geldik? Genel olarak Elbasan şarkıları konuşacağız. He, Elbasan nedir? Ee, Orta Arnavutluğun en e, bilinen şehirlerinden biri. Tirana yakın. Evet. Ondan sonra e, Arnavut kültürüne uzak olan insanlar da Elbasan Tava'dan hatırlasınlar. Değil mi? <gülüyor> Do Doğru. <gülüyor> Öyle Çok diyelim güzel. yani. Evet. E, Türkiye'de Elbasan Tava yapanlar var mıdır? Bir yerlerde yapılıyor mu bilmiyorum ama. Sana özellikle yaparız bize geldiğinizde. Yani, eyvallah. <gülüyor> tamam. Di Diğer arkadaşları da unutmayalım ama. <gülüyor> eyvallah. Şimdi e, Elbasan kültürü den den den dendiği zaman Osmanlı'yla ciddi bir Bağlantı görüyorum ben müzikal müzik kültüründen bahsediyorum. 2001'de e, yazmışım Karanfil'in Moruna albümü o gün yani o günlerde yayınlandı. 2001'de yayınlandı. İşte içine tabi yazılarımızı yazdık. E, Zeybek kültüründen bahsettim tabi e, o bir Zeybek albümüydü. Hani Zeybek kültürü kaçınılmaz olarak Türkiye'de Yunanistan'da var. Bir de Zeybek'yi çağrıştıran ritimler ve makamlar. Arnavutluğun merkezinde Orta Arnavutluğun merkezinde Orta var diye yazmışım. O zamanki gayet cahil bilgi birikimimle. Yani e, demek ki çok bariz bir şeymiş bu. Benim e, uzun süredir keşfettiğim bir şeymiş. E, o yüzden hep yakınlık duymuşumdur. Yani Orta Arnavutluğun e, müziği bana çok sıcak gelmiştir. Çok ilgili gelmiştir. E, Türk müziğiyle. Eee bu yüzden elbisen konuşacağız bir. İkincisi de tabi bu geleneğin en büyük ustalarından biri e, Yusuf Miziri'yi konuşacağız. Yusuf Miziri 1881'den 1956'ya kadar yaşamış çok değerli bir e, müzik insanı. Detayları tabi ki e, konuşmaya devam edeceğiz. Ama istersen ilk şarkıdan bahsedelim mi? Evet, bahsedelim. Afendita Anlar. Muhacciri söyledi evet. parçayı. Evet, Drita Saate Cevahir. Yani burada İsuf Müziri... Cevahir. Evet, İsuf Müziri aşkını mücevhere benzetmiş. Senin ışığına diyor, benden daha kıymet verebilecek başka biri yok. Senin sevgin ve güzelliğin İsuf'u Mısır'a bile kral yapar diye geçiyor şartlarında. Evet. evet. <gülüyor> 15'inde ay gibisin, çiçeğe kendi rengini veriyorsun. Evet, Kap karanlık bir geceyi aydınlattığın gibi çölü cennet yapıyorsun. E, Elbasan edeyim. bir gülizar çiçeklerle donatılmış. Ah Yusuf ve Budala, iç, iç bir kadeh de benim için. Burada e, çiçek derken Elbasan kızlarını kastediyor. Evet, evet. <gülüyor> evet el böyle. ilk şarkı böyle mi? Bu dalak kelimesi aynı mı? Aynı. <gülüyor> evet. Şimdi e, şiirinin özelliklerine değinirken bu kelime zenginliğini zaten konuşacağız. Evet. Peki sıradaki şarkımızı bir konuşalım. E, evet. Bu Afendi, tabi Muajiri ile ilgili bir şeyimiz var mı? Çok eski bir şarkıcı değil galiba. Yok, eski bir yöresel bir sanatçı, çok fazla bilinen bir sanatçı değil. Öyle. Ama güzel bir ses. Güzel bir ee, ses. Evet. Her ne kadar piyasa müzikleri de evet, söylüyor olsa da çok evet. güzel bir ses. Evet. Şimdi e, yani tekrar anımsatayım, bugün e, Elbesan şarkıları genelinde ama Yusuf Mizrili özelinde bir program yapıyoruz. Yusuf Mizer'in bestelediği şarkıları çalıyoruz. Evet. Yani bu şarkıların hepsi e, Yusuf Mizer'in olacak çalacağımız. Muhtemelen de bugün hepsini çal çalamayacağız. Haftaya ben e, sensiz devam edeceğim. <gülüyor> e, bu şeyi dikkatimecekti. Az önceki şarkıda kendi adını da geçiriyor. Bunu evet. genelde yapıyor mu? Yapıyor. Yoksa... Yok, genelde yapıyor. Ha, bizde Çok de onun hikayesini anlattığımız, hayat hikayesini anlattığımız zaman oradan. Ona değineceğiz diyorsun. Şimdi bizde de biliyorsun Türkiye'de halk aşıkları son dörtlüklerini yazarken kendi isimlerini ya da mahlaslarını yani takma isimlerini. Esuf Müzül de aynısını yapmış evet. Evet. Şarkılarda bu çoğunda öyle yapmış. Aynen. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Esat Bicuri seslendiriyor. Esat Bicuri Mamir Napül Sen Çıtet Burada bir sistemini görüyoruz ee, Isuf Müzüri'nin yani şehirde yaşamak istemiyor artık diyor şehirde yaşamaktan sonra ormanda daha iyi gel diyor birlikte orada yaşayalım orada kimse bizi rahatsız etmez devamında ise e, oradaki çobanların cömertliğini anlatmış böyle güzel bir şarkı sizin de e, repertuarınızda olan bir şarkı. Bunlar bugün söyleyen daha çok biliyor musun? Şeylerden sıkılıp doğaya, <gülüyor> evet. yani biz de artık dedikodulardan mı sıkıldı? Ne, nereden, neyden sıkılmışsa bilmiyorum ama böyle bir sistemi görülüyor şarkıda. Ya bugün kirlilikten, gürültüden, kalabalıktan insanlar mı? <gülüyor> evet. Ve doğanın bozulmasından rahatsız Aynen oluyorlar. Bir... Zaten şarkılarında genelde doğa doğaya <gülüyor> olan sevgisine, aşkaz, Elbasana olan sevgisine, cömert diye söylemiş. Evet, e, Esat Bicuri'nin bu şarkısı mandolinlerle falan çalınmış. Şehir şarkısı geleneğine biraz benzetilmeye çalışılmış. E, Esat Bicuri kendisi Kosovalı. Evet, Cacovalı kendisi. Çünkü e, Yusuf Biziri'nin şarkıları yalnızca Arnavutluk'ta çalınıp söylenmiyor. Arnavutlukların evet. yaşadığı her yerde evet, evet. çalınıp söyleniyor. Hepsi aynı olmuş şarkıları, hemen hemen hepsi. Aynen, aynen. E, kendisi de... 90'larda herhalde e, öldürülmüş. Evet, 1998'de Esad Bituri 1998'de öldürülmüştür ve e, mezarı ancak 2004 yılında Belgrad yakınlarında, zemin yakınlarında, Batanita'da bulunmuştur. Sebebine gelince, işte Kosova Özerk bölgesi e, parlamentosu fesildildikten hemen sonra Pristine e, radyo televizyonu da Arnavutça bölümü kapatılmıştır. Esad Bitcüri de bu radyo-televizyon çalışanlarından, bir çalışanlarından biri ve iyi bir şarkıcı. Yani o sadece evet. Esad Bitcüri değil. Mesela sanatçılardan bir de hakimisiğini öldürülmüştür ama hakimisinin mezarı sanırım hala bulunamamıştır. Evet. Evet. Bunlar artık e, dünyanın her tarafında karşımıza çıkan korkunç talihsizlikler evet, sanatçılar maalesef. bile öldürülüyor. Maalesef, evet. e, ne diyelim? Türkiye'de de sanatçılar terörist de ilan ediliyor. Neyse. <gülüyor> Bu arada e, pazar gün yürüdük. Adalet yürüyüşü harika bir e, zamandı benim için. E, umuyorum e, güzel sonuçlar getir ülkemize ve dinleyicilerimi buradan e, dinleyicilerime de salık veririm. Daha pazar gününe kadar var. Biz de orada olacağız. Esat bir jüriyi dinliyoruz. Ee, şarkının adını anons edemeyeceğim. Lütfen sen yap. M Mamir Nupil, sen kitap. ide to Evet, Yusuf Müziri şarkılarını dinliyoruz. Ee, Günay oğluna da, oğluyla da bu konuyu konuşuyoruz. Evet, senin kim olduğunu öğrendik. Şimdi yavaş yavaş girelim Yusuf Müziri'ye istersen. Ama önce Elbasan şarkıları bir şekilde da dikkat çekmiş ki, e, araştırmalar e, Yusuf Müziri'den çok önceye gidiyor. İstersen onlara kısaca bir anlatalım. Şimdi e, İsuf Müziri'den önce mesela 1859 yılında Sotir Papayani ve 1877 yılında da e, Haralan Papayani. Baba ee, olmuş bunlar. E, şimdi baba oğlu mu tam olarak bilmiyorum ama e, yani, soy isimleri tutuyor. E, Elbasan şarkılarını toplayıp derlemiş kişilerdir bunlar. Yani çok. Yani 1859'dan bahsediyoruz. Yani kitap ...halinde bunu yayınlamışlar. Evet zaman. yani çok... Yani ...İsuf Müziri'den çok çok daha önce. Ee, Ki çünkü, ondan öncesi de... E, ...olduğu da söyleniyor. Mutlaka. Motmot evet. mot şarkılarına girmeyelim. Motmot e, işin mot o da ta paganizm döneminde. Pagan mot şarkılar şarkılarına evet. girdik mi işin işinden çıkamaz. <gülüyor> <Evet. Evet. gülüyor> Şimdi... E, ...o yıllarda... ...Türkiye'de herhangi bir halk müziği derlemesi yok. Hemen anımsatalım. İlk e, bildiğimiz derlemeler... 1925-26'da başlıyor. Tabii önceden daha yani yılız çabalar olsa bile 1859'la çok büyük fark var arada diyelim. Evet. Yani burada bir Avrupa'yı durum var. Yani okuma yazma kültürü, işte yazılı kültür, derleme çalışmaları bakımından bir Avrupa'yı durum var diye düşünüyorum. Gelelim Yusuf Müziri'ye. Evet. Söz sende. İşte Yusuf Miziri 1881 yılında Fakir bir ailenin çocuğu olarak Elbasan'da dünyaya gelmiştir. Değişik değişik mesleklerle uğraşmıştır. İşte bacıvancılık yapmıştır, berberlik yapmıştır. Ailesine katkı sunmak için ondan sonra işte Tranda öğrendiği geleşlik şeyini de zanatını da onu da icra etmiştir. Yani fes yapıyor Fes evet. İşte o Elbasan'a Armut geleneğine. Biliyorsunuz o beyaz festleri, onları onların da ustası. Fakat bu meslekleri icra, icra ederken sürekli şarkı söylemiştir. İşte o akşamları sürekli şarkı söylemiştir. Ondan sonra yani müziğe çok meraklı, Gece yaşlarda da olsa keman çalmayı da öğrenmiştir ve e çok ustaymış, kemada. çok usta olduğunu da söylüyorlar ve 1995 1905 yılında kendi orkestresini kurar. Evet, e, e, evet. isimleri özünlüğündeyse sayalım. Yani ya, o zamanın işte e, o isimler muammercim değişiyor. O genelde sadece o değil. Mesela birkaç isim geçmişti orada galiba. E, biyografide evet. geçiyordu. Klarnet varmış. Klarnet var, mandolin var. E, sanırım cura da var. Eee ud da var ara sıra lafta var. Değişik. Böyle değişiyor ama o şeyin isimleri şu anda? Neyse. Kendi grubunu 1905'te kurmuş 1905'te. oluyor. Tam artık evet. Balkanların karıştığı işte Osmanlı'nın son dönemi. Evet. 1908 gelecektir sonra. Bin... Arnavutlar Latin alfabesine geçecektir. İşte 1903'te bir de Makedonya'da şey var isyanlar var mesela evet, bilimendi evet. ilinden isyanları falan evet, 1905'te de var Bin, evet 1905, işte 195'te kendi orkestresini kurar işte o eski Elbasan şarkılarını söyle söylüyor ondan sonra işte kendi bestelerine geçer derlemelerine baya iyi bir repertuar oluşturur evet. ama işte genç yaşta e, evlendirilir fakat bu evlilik onu çok yıpratır. Çünkü e, sonuçta bir aşk evliliği değil. Babasının e, zorla evlendirdiği sanırım. Yani bir dostunun kızıyla bir kısa süre sonra ayrılır ve bir daha da İsof müziri evlenmez. Hayatının sonunu da kız kardeşiyle birlikte evet. geçirir. evet Böyle bir hayatı var. Ee, şarkılarının konularına şöyle bir bakacak olursak. Ee, az önce de duyduk. Aşk herhalde ilk. Şimdi Elba, e, İsof, İsof Müziri şarkılarını aşka, işte cömertliğe, Elbasan olan sevgisine, hep Do böyle söylemiş. Doğa. Doğa'ya olan e, sevgisini, hep e, bu tür, sadece şarkılarını değil. Şimdi e, Elbasan e, ansiklopedisi kitabında e, İsof Müziri'nin sadece e, şarkıcı şeyi yok. Yani sadece şarkı bestelediği konusunda şey yok. İsuf Müzuri toplam doksan tane eseri var. Yani şiirler, şiirler, şarkı sözleri. Fakat bunların sadece yirmi bir tanesini, yirmi bir tanesi biliniyor. İşte onlardan biz birkaç tanesini bugün şarkıların çalacağız burada. Zaman içinde e, kaybolmuş herhalde. Zaman hakkında. içinde kaybolmuş. Çünkü enteresan içinde İsuf Müzuri hiç e, okuma yazması olmayan bir çok önemli tabi bu. Tabii, hiç okuma yazması yok ama Bektaşi geleneğinden geldiği için sürekli o tekkelerdeki e, Bektaşi babalarıyla işte ağızdan ağza yani hiç kimse e, Esat, Esuf Müzuriye işte cahil bir insan diyemez çünkü şarkılarında ve şiirlerinde yazdığı şeylerden anlaşılıyor ki gayet bilgili bir insan. E, Halkedebiyatçılarının çoğu zaten okuma yazma bilmiyorlar ki. Evet. Yani bir, Pir Sultan zannetmiyorum okuma yazma bildiğini hep. E, halk, yani halk, halkın birbirine aktarmasıyla, e, nesillerin birbirine aktarmasıyla günümüze ulaşmış. E, e, Tabii e, Yusuf Zihri daha yakın zamana ait. E, illaki ki e, muhtemelen defterlere, kitaplara yazılmıştır şiirleri evet, ama. Başkaları Mesela, evet, başkaları yazmıştır. Mesela Elbasan'da işte araç, araştırmacı yazar Hüniceka. Onu en iyi anlatan kişi olarak görüyorum ben. Çünkü onun döneminde ona yetişmiş, onu iyi tanıyan ve tanışan biri. Mesela Hüniceka İssuf Müziri için Beytici Edebiyatı'nın son temsilcisi olarak diyor. Şimdi bunu ne kadar doğru, ne kadar yanlış ben bu konulara girmeyeceğim. Ama e, Beytici dedim. Bunu biraz açmam lazım. Bence Çünkü de. Evet. Çünkü işte bu beytici edebiyatını... ...bu beytici kelimesinden rahatsız olanlar da var... ...ve olmuştur. Sebebine gelince... ...işte bu edebiyat türünün... ...değerleştirilmesi... Değerliş, der, ...değerli... ...değerli işte, hale getirmesinden e, rahatsızlık... Rahatsız, duyan. rahatsız, ...rahatsızlık duyanlar olmuştur. Çünkü e, eninde sonunda... <gülüyor> e, ...Osmanlı döneminin... ...tabii bir de Arap harfleri, <gülüyor> harfleriyle... ...yazıldığı için... Evet dersleştirme e, şeyleri, çabaları olmuştur. Şimdi bütün ulus toplumlar geçmişini reddetmeye çalışıyor ya. İşte evet. O, <gülüyor> o, o e, şey. Türkiye'de 1928'de bir anda herkes e, sanki o güne kadar okuma yazma bilmiyormuş durumuna düştü. Bir günde yani. Şimdi şöyle e, İsof e, Beytici Edebiyatı e, bu kelimeden rahatsız Olanlar neden rahatsız olduklarını anlattım. Çünkü bu e, e, söyledikleri şeyler işte bu eleştirdikleri şeyler yok işte bu şeyleri yazanlara e, ahenkçi, kalemci gibi yakıştırmalar yapmışlardır. Ondan, bunun için bu kelimenin değiştirilmesi konusunda e, Kırçovalı ünlü oryantalist Hasan Kaleşi bu bekta, şey... E, Beyt. Beytici e, kelimesini Elhamniyado kelimesiyle olarak da değiştirme çabaları olmuştur. Aa, i̇şte kimi Elhamniyado edebiyatı diyor, kimi Beytici edebiyatı edebiyatı diyor. Ama sonuçta artık son zamanlarda bundan da çok fazla rahatsızlık duyan kimse yok. Çünkü bu edebiyat türünün de Arnavut edebiyatına entegre olması konusunda çabalar var. Yani kimse artık da bu konuda... Ee, yani şimdi evet. e, itirazlar bir yana evet. gerçeklik bu. Yani evet, evet. E, Beyt e, Şunu bilmiyoruz tabi e, Şiirleri yazarken O dönemde Aruz kalıbını kullanıyorlar Yani hangi kalıbı kullanıyorlar Onu Arnavutça ben bilmediğim için bilemiyorum e, Ama şunu anlıyoruz ki e, Yusuf Miziri'nin kullandığı Sözlük de harici, Kelime hazinesi bakımından Son derece zengin bir portre Çıkıyor evet. karşımıza evet. E, Hemen Önceki şarkılarda birkaç tane ...yakaladık diye bir sürü vardır herhalde... ...Türkçe ya da Arapçadan geçme. Evet, evet. Mesela birçok şarkısında... ...Türkçe, Farsça, Arapça kelimeler de var. Şimdi... E, ...Hayriye Derhem'i geliyor. Evet, Ay, Ay, Hayriye Çok Derhemi. önemli bir ses evet. bence. Benim çok sevdiğim bir ses. E, bu bölgenin, tiran, orta Anadolu müziğinin... ...en e, otantik seslerinden biri... ...bana sorarsan. Evet, evet. Çok seviyorum. Sevdiğinde ee, gayet iyi biliyorum. <gülüyor> gayet iyi biliyorum. Ne diyor şarkıda? Çevu daşiruş metpa tü şarkısı şarkı. Ne kadar da istiyorum seni diyor, senin yüzünü görmeyi. Uzun zaman oldu görüşmeyeli, Sen, senden mektup alamadım. Böyle şarkı devam eder. Aşk şarkısı. Özlem evet. şarkısı, özlem ve aşk şarkısı. Her yedir hem iyi dinliyoruz. <gülüyor> Günar Orduyla Yusuf Müziri'yi konuşuyoruz. Ee, zaman akıp gidiyor. Günar nasıl? Evet, Hiç anlamadım nasıl geçti. <gülüyor> <olarak. gülüyor> evet, Hayriye'yi dinledik. Hayriye Berhem'i dinledik. Derhem'i. Ee, sonunda bir şarkıya da bağladı. O şarkının devamı değil herhalde. Değil Başka bir şarkıya yok, bağladı. Yok yok. Hep bu devamı. O, öyle yap, Öyle bestilemiş. Şarkının devamı. Başkaları da bu şekilde. Aynen. aynen. Başkaları da öyle yok. İki bölümlü yazmış. İki bölümlü yazmış. Evet. ...sonra kendi grubunu kuruyor... ...anladığım kadarıyla hiç kaydı... ...yok değil mi? Kaydı şöyle... ...kaydı yok ama... ...1950 yılında... ...Sovyetler Birliği'nden bir... ...müzik şirketi... ...birkaç tane kaset... ...kaydı Elbasan'da... ...İsuf Müziği'nin topluluğuyla yapmış... ...fakat biz o kayıtlara ulaşamadık... Evet. Evet ulaşamadık ama o, o kayıtlarda Yusuf Müziri dışında bir de Ali Zena'da şarkı söylemiştir ki Ali Zena sen çok sevdiğin Mehdi Zena me, Mehdi, Mehdi Zena ve, ve Demir Zena'nın babası evet. Vele Evet <gülüyor> onları O kayıtları maalesef bulamadık. Evet. Ee, Anadolu'nun bağımsız olmasından sonraki hayatı çok şey değil herhalde. Çok detaylı anlatılmıyor. 29-39 arası yalnızca bu bestelerini yaptığını anlıyoruz galiba. En verimli dönemi işte o Kral Zogu dönemi dediğimiz 1929-1939 dönemidir. Şey. Kral Zogu dediğiniz adam da Galatasaray Lisesi mezunu. Evet. <gülüyor> o dönemde işte şarkılarının çoğunu o dönemde bestelemiştir. E, savaş döneminde Artık ne yaptı, ne etti, nasıl yaşadı, onları tam bilmiyoruz. Ya, tam bilmiyoruz bazı şeyler biliyoruz mesela işte onun 75. yıl dönümü münasabetiyle Elbasan'da bir konser düzenlenmiştir. Hmm. O zamanın siyasileri işte bir şarkı, o da sahneye çıkıp şarkı söylemesi izledi. Bu reddetmiştir <gülüyor> Söylememiştir kendisi. Sadece diğer sanatçıları büyük keyifle onun şarkılarını icra eden diğer sanatçıları büyük keyifle dinlemiştir. Ha Kennedy'sin çıkmayı kabul etmemiş? Kabul etmemiştir. Yani hangi hangi yıl oluyor? Bu e... ee, 1950 1956 galiba. Yani ölümün, ölümüne hemen yakın. Hemen yakın. Yok 1900 evet. Öyle bir şey. Ellerim başı. Ellerin başında bir tam ee, şu Tamam var. yavaş yavaş bağlıyoruz. Ee, 78'de halk sanatçısı ünvanı verilmiş kendisine. 1978 ölümünden sonra halk sanatçısı ünvanı verilmiştir. İşte Elbasan'ın Elbasan Fahri evet. Hemşerisi olarak ünvanı da verilmiştir. Malum. Evet. E, e, da yapsınlar artık. Evet. <gülüyor> bir de heykeli varmış <gülüyor> Keman'la. Evet, heykeli var Keman'la Elbasan'ın bir Mayıs meydanında. Böyle. Evet böyle bir insan evet. e, gelip geçmiş. E, Engin yani Engin gönüllü bir insan olduğunu anlıyoruz. Keşke bugün ee, bütün şarkılarını çalabilseydik ama. Hangisini? Yok bütün şarkılarını çalabilseydik ama. Haftaya çalacağız. Haftaya çalırsın. Sen, sen gelemeyeceksin ama <gülüyor> evet. e, ben devam edeceğim. Yani hani evet. bir daha bahane olmaz. Hangi bahane olsun ki sen buraya gelmişken Yusuf Müziheri ile ilgili bu kadar bilgi toplamışken şarkılarını bir araya getirmişken işte şarkılarını bir araya getirmek de problem mu Çünkü listeyi bulamıyorsun. Yani şu şarkılar e, ...İsuf Müziri şarkıları... ...yani şarkıları biliyorsun ama... ...İsuf Müziri'nin şarkısı olup olmadığını i̇şte, da bilemiyorsun... ...onu bulmak bir biraz zor... ...bilgileri yeterince araştırıp... Evet. E, ...yerine koymuyor insanlar... ...çünkü öyle şarkılar var mesela... ...İsuf Müziri şarkısı demiş ama bir bakıyorsun... ...Mustafa Bodin'in şarkısı çıkıyor... ...onun için çok dikkatli olmak gerekiyordu... Ben ...ya de da biri onu, onundur diyor... ...biri evet başkasının... ...o tür şeyler var olduğu için... ...biraz dikkatli olmak gerekiyor. ...ben de elimden geldiğince... Dikkatli olmaya çalıştım. Ke kesin olan şarkıları evet, koyduk buraya. Evet, bir evet. Yusuf evet. Müziği'nin kesin var. olan şarkılarını var, var. Burada 13-14 tane var. E, son şarkımızı anons edeceğiz. Mazlum Mezini. Evet. E, sanıyorum bu da önemli bir, gayri değer bir şarkıcı. Evet. E, Aynı zamanda besteci galiba. Kendi evet, şarkıları var. Kendi şarkıları var. O da Cakovalı. O da onu da Kosovalı yani. Da Kosovalı da 2005'te e, dünyadan ayrıldı. Evet iyi bir sanatçı. Genelde e, Kamili Vabulla'da şeyleri var. Duetleri var. Nelülişt Trandafila şarkının adı. Evet. Ee, Güller. Evet. <gülüyor> Nelülişt Metrandafila bu, e, güllerle dolu bir e, çiçek bahçesi. Gerçek bir cennet, cennettir diyor. Burada, orada diyor e, bülbüllerin öttüğü yerdir orası. Mesela şarkının sonunda diyor ki Elbasan'da bir mezar taşı var. Ağaçlıklar bunu nasıl göremedi. Yandı, yanıp tutuştu İsuf Müziri Mecnun Leyla'sına yanıp tutuştuğu gibi. Yani böyle bir... Aman aman aman. <gülüyor> yine kendi imzasını <gülüyor> atmış. Ee, evet. Son olarak e, Mazlum Müezzini'yi dinliyoruz. Ee, yine veda edeceğiz. Evet, sevgili Güner'le, Güner, Güner onuyla Elbasan şarkıları e, özelde de Yusuf ile ilgili sohbet ettik. Derli toplu elimizdeki bütün bilgileri aktardık. Güner'cim sağ ol, var ol. Bu burada bitmeyecek biliyorsun. Evet e, Öncelikle biz, e, ben haftaya devam edeceğim. E, Yusuf Müziri'nin bütün bildiğimiz şarkılarını çalacağım. E, ikincisi başka ...benzer sanatçılarla ilgili hazırlıklarımız var değil mi? Evet, var. var. O, o, o da aynı Elbassan müziği, Elbassan şarkılarının başka bir ismi, çok değerli bir isim, Mustafa, Mustafa Bodini. Bodini, evet. Ee, birkaç ay sonra yine ee, senin burada... O kadar, orada... o kadar bir... Aa, doğru, doğru. Birkaç ay ben yakında onu bitireceğim artık. Evet, sonbaharda inşallah Mustafa Bodini'yi de birlikte evet. yapacağız. O zaman çok. işler herhalde çok yoğun olmaz. Olmaz, evet. Yine gelirsin <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim, sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Ee, ne diyeyim? Nice programlar yapalım. İnşallah. Yine nice programlarda gölge olarak bizim arkamızda e, var ol. Yalnız radyo programlarında değil zaten bizim e, MK Balkan yolculuğunda da bizim repertuarımızın başlanışmanlarından birisin. Her şey için sağ ol, var ol. Bu arada. E, Telefonun başında alacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ve son olarak belirteyim hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunanamberiani. blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine Yusuf mi zii yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın. Să <gülüyor> mă îșoară marjei, ne-n spun n-aioc când să vii. Să mă